Yüzbaşı Rehfet Barukçu anlatıyor. İsparta'da ani yapılan baskın ve araştırmalarda, ele geçirilen risale ve mektuplar arasında bir kitabın üzerinde Ramazan'a aittir diye bir yazı vardır. İslam yazısını okuyamadıkları için kimdir bu Ramazan diye aradılar, taradılar. Nihayet İsparta Atabey'in köylerinden Ramazan isimli bir vatandaşı da ellerini bağlayarak Eskişehir hapishanesine yolladılar. Aradan iki ay geçtikten sonra kitabın Ramazan Efendi'ye ait değil Ramazan ve orucun hikmetlerini anlatan Bediüzzaman'ın Ramazan misalesi olduğu anlaşıldı. Mazlum ve masum Ramazan Efendi tahliye edildi. Hapishanede Bediüzzaman tebessüm ederek kardeşim Ramazan hakkını helal et diye Ramazan'ı teselli ederdi.